Kollektif şuur içerisinde ferdi kabiliyetlerin köreldiği iddia ediliyor. Kolektif şuur içerisinde bireyin çiçek açması, ferdi istidatların inşaf etmesi nasıl mümkün olur? Kolektif şuur içinde ferdi istidat ve kabiliyetlerin körelmesi doğru değil bu. Belki kolektif şuur diye müstebbi tane bir şey kurmuşlardır. Oligarşik bir idare kurmuşlardır ve bunlar farklı düşüncelere karşı baskı uyguluyorlardır. Hususi düşüncelerin ortaya konmasına fırsat vermiyorlardır. Ama onun adına da kolektif şuur diyorlardır. Böyle kör bir kolektif şuur içinde doğru o ferdi kabiliyetler de öbürlerin kabiliyeti de körelir. Ona bir şey demem. Ama kolektif şuur temelde esasen çok farklı istidatlar, çok farklı kabiliyetlerin inşaf etmesi için Ortam hazırlayan bir şey demektir. Bir kollektivizm demektir. Oraya sığınan insanlar orada kendilerini dinletirler. Onlar dinlenir orada. Onlar düşüncelerini oraya korular. Orada beyin fırtınaları yaşanır. Orada insanlar Hakkata saygılı olurlar. Hakat kimin elinden ortaya çıkarsa onu alır, öper, başlarına korlar. Ve kendileri kadar en azından başkalarının da bazı ortaya koyabileceğine inanırlar. Dolayısıyla bir aklın yerine orada yüz akıl, bin akıl, belki birkaç bin akıl çalışır. Birkaç bin aklın ürünüyle orada yapacakları şeyleri yaparlar. Birkaç bin tane farklı mülahaza görürler orada insanlar. Bu birkaç bin tane farklı mülahaza insanlara farklı şeyleri mülahaza alma hissini verir, fikrini verir. Daha derince düşünürler daha engince düşünürler, daha güzel şeylere ulaşırlar. Kolektif şuurun manası değiştirilmiş, mahiyeti değiştirilmiş, farklı bir kalıba ifra edilmişse, kabahat kolektif şuurda değil yani. Kabahat onun manasını ve mahiyetini, yeni ifadesiyle işlevini değiştirenlere aittir yani. Bunu farklı şekilde kullanıyorlardır. Bazı ülkelerde demokrasi deyip de, hani, benim de demokrasiden hakkım vardır, dolayısıyla ben de kendimi, İfade etmeliyim, benim için de vicdan hürriyetiyim, benim için de hak falan söz konusudur. Hani diyenlere karşı diyorlar yani demokrasi. Neyinize lazım sizin yani? O size göre bir urba değil o falan. Yani sadece demokrasi kendileri açısından alan insanlar. Zavallı kolektif şuur da işte başına böyle bir urba geçirilmişse şayet onun bir şey vermesi mümkün değildir yani. Her şey kendi manasına sadık kalındığı sürece esas ondan bir şey elde edilir. Birisi çıkar ben Nebiyim dedi hiç alakası yok onun yani Nebilik'te hiç alakası yok sahtekarın tekidir. Dolayısıyla hani o Nebi dedi siz de ona müracaat ediyorsunuz adam hiçbir şey değil. Dolayısıyla ondan alacağını sadece keziptir yani. Ondan alacağını sadece kehanettir. Onun gibi yani isimler önemli değildir. Azaz. O ismin arkasındaki müsemma önemlidir. Müsemmanın çerçevesi önemlidir. Neye kolektif şuur diyoruz biz? Bir kere onun tarifini ortaya koymak lazım. O nasıl çalışır? Çalışmasıyla alakalı onu ortaya koymak lazım. Orada meseleler nasıl müzakere edilir? Selef-i Sahil'e müzakere ettiği gibi onu ortaya koymak lazım. Bana göre 5. 6. asra kadar İslam dünyasında bizim Rönesansımız sayılan dönemde her şey çok rahat münakaşa edilmiştir, çok rahat konuşulmuştur, çok medenice her şey yazılmış, çizilmiş, medenice cevap verilmiştir. Bir bakarsanız hani Bayezid Bistami Hazretleri kendine göre bir şeyler söyler, biraz o Fatih Vücuda meyyal. ona bağlı, aynı silsileden gelen Cüneyd Vadide Hazretleri sorgular onu, bakarsınız. Ondan sonra bakarsınız birisi geliyor. Diyelim ki şey bizim Abul Hasan'ın Harakani Hazretleri veya kendi dönemindeki işte Abdullah'ın Ensari gibi zatlar geliyor onlar. Bakarsınız onlar da ondan farklı şeyler, mütealeler ortaya koyuyorlar. Farklı mütealeler ortaya koyuyorlar. Ve bunlar hiçbirbirini birini tekfir etmiyorlar, tadil etmiyorlar. Yani en sert bazılarına karşı davranan i̇mam Gazali Hazretleri'dir. Tevafütünü yazarken dağ felasifesini felsefe, yazarken, öbür ona cevap verirken. Düşünün o dönemde İmam-ı Hazretlerinin neşet ettiği yerde de İslam idaresi vardır. Bağdat yani Abbas Hilafeti vardır. Öbürünün neşeti ettiği yerde de işte Emevi Devleti vardır orada. Fakat hiç kimse bunları teczih etmez. Bazı yerlerde bir kısım seççe kararlar maktusühre verdiğe karşı hallaca karşı kararlar verilmiştir. Bunlar alem-i sekre halindeki durumlarını Alem sahveye geçtikleri zaman yine aynı iddiada bulunmuşlardır. Dolayısıyla saf, mahsum kitleleri idlal mülazası ile edilmişlerdir. Kendilerine tövbe teklif edilmiştir. ısrar etmişlerdir onda. Ölüme yürümüşlerdir. Bunun gibi yani Muhidin-i Arabi'nin Seren Camesi de öyle. Yoksa İslam dünyasında böyle düşünen, çok farklı mütehaleler ortaya koyan yüzlerce insan çıkmıştır. Dolayısıyla her mesele çok rahat müzakere edilmiş bazen ondan istifade etmiş, bazen ondan istifade etmiş. her zaman tatli efkar olmuş ve yine büyüklerimizin söylediği gibi müsaademe efkardan barikayı hakikat tecelli etmiştir. Bazı bağnazların bu mevzudaki katı hükümleri belki ses kesme adına şeyleri Olmuştur, onu inkar edemeyiz. Fakat biz o şartlar içinde bulunmadığımızdan dolayı o mevzuda isabetli hüküm vermemiz de zor, çok zor yani. Çünkü o şartları paylaşmıyoruz onlarla. Yani gerçekten Hallaç ne dedi? Sözlerinde nasıl ısrar etti? Şah giyilen ondan sonra geliyor diyor ki ben onun döneminde olsaydım onu kurtarırdım diyor. Demek ki onun müteallalarında yine bir rahi necat görüyor yani o. Budon da, da ısrar ediyor. Yani asmaya götürecekler an bile diyorlar ki bir gün geldik sen hapishanede yoktun. Bir gün geldik, hapishane yoktu, hapishaneyi bulamadık. Bir gün geldik, sen hapishanedesin. Diyor ki ilk geldiğinizde ben yoktum, ben onunlaydım diyor. İkinci gün geldiğinizde o buradaydı diyor. Mekan la mekan oldu, bu cisim cümlecan oldu. Nazar hak ayağın olunca sizler körler gibi baktınız. Üçüncü gün orada ben burada diyor. E şimdi ölüme götürdükleri anda bile mütalabı olunca şimdi bir kısım saf kitleleri böyle yanlış, yamuk yumuk şeyleri telaffuz etmeden koymak için belki orada bir şey yani adaleti izafiyeye göre hüküm veriliyor. Evet, iştihadi bir hüküm veriliyor orada. Artık onun ne manada o şeyleri söylediğine bakılmıyor. Söylediği sözlerin, o iltibaslı sözlerin Başkaları için de vesile et, dalalet olabileceğin endişesiyle hakkında verilen hüküm veriliyor. Benzer hükümleri belki Hz. Şai Geylani de söylüyor. Bazı yerler İmam-ı Rabbani sahabi mesleğine en yakındır. Mektubatta hakkında olumsuz düşünceye sahip olabilecek çok beyanlar vardır. Nitekim kendi döneminde Mekke-i Mükerreme'den hakkında çok tenkitler geliyor. Ona yapılan tenkitlere cevap veren insanların cevabi mektupları da var. Onlarda o Arapça basılan mektubatın kenarlarında var o mektuplar. Müdafi mektuplar o mektubatın kenarlarında var. Bu açıdan bana göre yani fikirler saygıyla karşılanmış. Hep hürmet görmüştür. Kitap yazmışlar. Ona sen yanlışsın demiş, odana sen yanlışsın demiş. Şu kadarını ben kabul ederim, şu kadarını ben de kabul ediyorum falan demişler yani. Devamlı anlaşma olmuş. Bu şu modern çağdaki insanlardan çok daha medeni geliyor, çok daha anlayışlı geliyor. O 5. asra kadar olan insanlar bana öyle geliyor. Burada bizim İslam tarihi, felsefi tarihi mütahale edinerek görülebilir bunlar. Evet, kolektif şuur, kolektif şuurun ferdi kabiliyetleri köretmesi meselesini söylemiştir. Zannetmiyorum ben. O bir aldanmışlık. Muhterem hocam, üstün dimaların, kolektif şuurun ahengine ters düşmeden duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri nasıl mümkün olur? Genel ahenge ters düşülmemesi için nelere dikkat edilmelidir? Bir meseleyi böyle toptan birdenbire bütünüyle ortaya koyarsanız şayet hakikaten bu şok tesidi ile tepki alabilirsiniz. Yani ısındıra ısındıra insanları, rehabilite de yede esasen. Hani çok sıcak suya bile, çok sıcak sulara, insan dayanamayacak. Mesela 60 dereceye, 70 dereceye bile insan biraz kendine alıştır alıştır girebilir, yanmayabilir. Ama birdenbire kendi içine attı, 40 derecelik bir hararetle bile çok ciddi bir duyar. Bunun gibi raabilitiyede de bazı şeyler insanları ısındırmak lazım. Bir yerde bir şey bazı kimselerin endişesini izale edici oluyor. Ya demek dediğimiz gibi değilmiş. Bir başkalarının başka şeyler endişelerini izale ediyor. Bir başka şey başkalarının endişelerini izale edici olur. Yavaş yavaş hem hikmeti teşriye uygunluk içinde hem aynı zamanda sırrı imtihana sırrı teklife uygunluk içinde cereyan ediyor onlar. Bir taraftan imtihan oluyorsunuz siz. Kazanacaksınız ve kaybedeceksiniz. Bir diğer taraftan da yani size aynı zamanda kazanma şansı da tanınıyor. Ölü olmasa birdenbire her şey ortaya konsa, sizin o mevzu hiç bir kanaatiniz yok. İyiye kötü diyebilirsiniz siz. Akı kara görebilirsiniz. Isınmanız için ortaya konan şeyi yakıyor diye atabilirsiniz, dirdeyebilirsiniz. Bu açıdan yani yavaş yavaş böyle ahiste ahiste meselelerin sunulması çok önemli. Şimdi bence üstün dimalar yani bunlar, rehber insanlar. Bunlar farklı şeyler, ortaya korlar. Sevki ilahi de iseler ki büyük ölçüde dinle alakalıysa öyledir, ölü olmasını kabul etmek lazım. Oradaki o teğeni hasıl eden, planlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Onlar sadece hükmü kazaya can ile inkiyadımız var filan deyip teslim olmaları iktiza eder. Akılları varsa o mevzuda aklın bir derinliği de şudur. Diğer insanların hissiyatını hesaba katmalıdırlar onlar. Acaba kendilerine böyle sürpriz orjinal bir şey gelse kendileri nasıl karşılarlar onu? Dolayısıyla başkalarını da kendileri yerine koyarak o meseleye öyle bakmaları lazım. Böyle birdenbire işte alınız, ağzınızın payını bir arkadaşım dediği gibi bir alanda uzmanlık yapmış bir arkadaşımız. Sonra uzmanlığının bütün şeylerin mümaresesini bir ekonomi kitabına dökmüş, döktürmüş. Bana kendisi anlattığı için söylüyorum. Yazdım diyor. Attım ortaya işte. Alsınlar görsünler, akıllarını başlarına toplasınlar, uygulasınlar ve ekonomik olarak kurtulsunlar. Evet. Burada onun şahsı adından bilhazaları, mütealaları ayrı bir mesele. Fakat bir de şimdiye kadar böyle bir kitap yazılmış, ortaya atılmış ve millet almış, hemen onu uygulamış, hemen ekonomik durumunu düzeltmiş. Dünya tarihinde böyle bir vaka yok yani. Acaba ekonomi kitapları mı ekonomiyi düzeltiyor, yoksa ekonomi mi ekonomi kitaplarına kaynaklık yapıyor? Bunun bir nakaşası yapılabilir. Herkes kendi çağının ekonomisini yazıyor. Belki bazı problemleri bu arada hakikaten kapalı noktaları belki çözüyorlar. Fakat mevcut işleyen sistem içinde çözüyorlar. Böyle kitap yazmakla, insanları aydınlatmakla mesele hallolsa şayet. E, dünyada çok mükemmel ekonomiler var. Amerika ekonomisi gibi, şimdilerde Çin ekonomisi gibi, Japonya ekonomisi gibi. Aslında oralardaki ekonomik sistemler uygulasınlar. Türkiye'de belini doğrulsun. Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun bütün o sefil devletleri alsın. alsın şeylerini, bellerini doğrulsunlar, ekonomik durumlarının üzerinde. Hikaye onlar, öyle şey olmaz. Şimdi, o mesele öyle olmaz yani, öyle alıp ortaya atacaksınız, öyle olmaz o mesele. Yani insanların hissiyatları, onların anlayışları, onların idrakları, nazarı itibara alınarak, madem ilahi tenzilde bir tenezzülatü ilahi illa ukulil beşer var, insan idraki nazarı itibara alınıyor. İnsanların kabul hep nazar itibara alınıyor. Ona göre meseleler vaz ediliyor. İnsanlar da ortaya koyacakları şeyleri biraz çevrelerinin anlayış ve hissiyatı nazar itibara alınarak ortaya konmalı. Vaz ki bir yönüyle onlara teklifi i malayutak olmasın yani. Şimdi haşa ben muhal farz öyle bir şey diyorum yani. Birisi çıksa böyle hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya attığı harikaları ortaya atsa ben farz arz diyorum ben bu mevzuda. Ve sizi Müslümanlıktan vazgeçip de ona gelmenizi teklif etse. Böyle bir şey, böyle bir teklifte bulunsa sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder böyle bir mesele? E bileceksiniz ki yani siz Hristiyanlara diyorsunuz gelin işte Müslüman olun. Alın Kur'an'ı, aklınız başınıza gelsin. Gözünüz açılsın böyle. Dünyayı, ukubayı görün filan yani. Bu onlarda çok tesiri yapar. Dolayısıyla o insanlara bir kere sizi tanıma fırsatını vermek lazım. Sizi tanıma fırsatıyla merhametli olmak lazım onlara karşı. Onları o rahmeti ilahide mahrum etmemek lazım yani. Böyle bir kapağı aralayacaksınız ki oradan sizi temaşa edecekler. Oradan sizi tanıyacaklar. Oradan sizin bugün ve yarınları adını onlar için varidi endişe olmadığınızı, onlar için mucibe endişe olmadığınızı görecek temaşa edecekler. İnanacaklar yavaş yavaş, sahip çıkacaklar. Daha başkalar da öyle yapacak, daha başkalar da öyle yapacak. Ve hasta hasta yayılacak. Biz İslam'ın harika yayılışını bile diyoruz ki, işte Hicreti i 80. senesi Horasan'a gittiler diyoruz. 80 sene bu. İşte 50. senesi Sindaba'da gittiler falan diyoruz. Oraya çekip götüren de nedir bilemiyoruz. Belki de işte o Yezücird'in gidip Moğollara sığınması gibi bir şey. Ahnef bin Kayısı, arkasından onu kovalıyor kovalıyor oraya gitmez filan herhalde. Müslümanları gördüler öyle. Bir kabul oldu filan bilemiyoruz. Yani nasıl olduysa Sindaba'da öyle girildi Evet. Yani o meselede esas hikmeti tedbirle, hikmeti teenniyle hareket etmek lazım ki hem insanların hissiyatına mümaşat yapılmış olsun, hem insanlar ede de belli bir yere getirme imkanı hasıl olsun. Yoksa belli şeylere alışmış, belli mevzularda adeta kireçlenmiş, birdenbire hemen o kireci ateşe tutacağım, Bu sınıfçıların, kırıkçıların yaptıkları gibi birdenbire kıracağım, bunu düzelteceğim. Öyle olmaz yani. Hastanelere de gitseniz dünya kadar, siz işte şu kadar bilmem masaj makinasında yapmanız, şunu yapmanız, bunu yapmanız falan diyecekler. Size bir sürü şey söyleyecekler. Evet bizim ruhlarımıza, hislerimize, kafalarımıza sundukları şeyler de bunlardan farklı değildir.